Günaydın. Bugün cuma. Haftanın son gününe güçlü yağmurlarla girdik. Bakalım hafta sonu nasıl geçecek. Programımıza yine bir hatırlatmayla başlayalım. Balıkesir'den Salih Madra'nın başlatmış olduğu Change.org Taksim Zeytin Hayattır kampanyası 142.500 destekçiyi geçmiş durumda ve hızla büyümeye devam ediyor. Öte yandan ayvalıklı zeytin üreticileri için yılın en güzel zamanına çok az kaldı. Ayvalıklı üreticiler hasat ve üretim hazırlıklarına başladılar. Çabalar en iyi zeytinyağını üretebilmek için. Doğan'ın Ayvalık'a sunduğu bu özel zeytin çeşidini umdukları gibi yine Doğan'ın eşsiz katkılarıyla en iyi haliyle insanların faydasına sunabilmek. Ayvalık Ticaret Odası'nın ve Ayvalık Belediyesi'nin en başından bugüne birlikte düzenlediği Ayvalık Zeytin Hasadı günlerinin bu sene 10. yılı. Diyorlar ki kendileri zeytinyağı hayat bağı. O bizim hayat bağımız. Çünkü o kültürümüz, tarihimiz, çevremiz, yaşam alanımız, hayatımız, ailemiz, sağlığımız... Yemeğimizin tadı, onu koruyan yasanın tehdit altına girdiği bu üzücü zamanda onu hayatımızın pahasına korumak için her zamankinden daha çok bir arada olmak zorundayız. Sizleri aramızda görmekten birlikte zeytin ağacının koruyucu kalkanı olmaktan ve ona minnet duygularımızı sunmaktan memnuniyet duyacağız. 31 Ekim'de Ayvalık'ta görüşmek üzere diyorlar. Kampanyaya destek olmak ve daha fazla bilgi edinmek için Change.org Taksim Zeytin Hayattır. Bu hatırlatmadan sonra... Geçelim günün ilk haberine. Bugünün ilk haberi Adalet Bakanlığı çalışanları tarafından başlatılan ve bakanlıkta çalışan diğer personellerin de özlük haklarına kavuşmasını ve maaşlarının düzenlenmesini isteyen kampanya. Kendilerini dinliyoruz. Adalet Bakanı tüm yargı çalışanlarının maaşlarına ilişkin düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını belirtmiştir. Ancak görüyoruz ki yapılan düzenleme ve iyileştirme sadece hakim ve cumhuriyet savcıları için yapılmış olup mahkemelerin yükünü çeken Adli ve idari personel, katip mübaşir, sosyal çalışmacı, pedagog, sosyolog, müdürler ve benzerlerine yönelik bir düzenleme bulunmamakta ve bu personeller sanki Adalet Bakanlığı'nın personeli ve yargı çalışanı değilmiş gibi davranılmaktadır. Sayın Bakanımızdan gerekli çalışmaların yapılmasını ve personelin motive edilmesini talep ediyoruz. Lütfen hakların alınmasını ve mağduriyetlerin giderilmesi için bu kampanyaya destek veriniz diyor bakanlık çalışanları. Adalet sistemini güçlendirmenin en az diğer ihtiyaçlar kadar önemli olduğu düşünülürse bu talepte bir yanıt bekliyor. Günün ikinci haberi Alper Şeyhoğlu tarafından başlatılmış olan bir kampanya. Doğrudan desteklerinizi beklediğini söylüyor ve bir siyanür tesisinin temellerinin kazılmaya başlandığını yazıyor. Eğer bunu durdurmak istiyorsan bir imzada senat demiş ancak daha çok açıklama ve belge eklenmesi Gerek bu kampanyaya çünkü insanlar tabii ki bunu tam anlamak ve emin olmak isterler. Aynı zamanda bu kampanyanın sıra bir hukuki mücadele de başlatmakta fayda var. Bu konudaki hukuki mücadeleleri yürütmek konusunda greenpeace.org.tr adresinde rehberlere bakabilirsiniz. Burada nasıl bir hukuki mücadele yürütülebilir bunun ipuçları var. Sonraki haber için İzmir'deyiz. Tatil yerlerinde kulakları şişenlerden söylenmekle kalmayan harekete geçip kampanya başlatanlardan olacağı Cengiz Turan. Çeşme'deki gürültü kirliliğinden şikayetçi ve kendisi kampanyasını şöyle açıklamış. Çeşme giderek yaşanmaz hale geliyor. Çeşme'de gündüzleri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 Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinde canlı müzik, gerçek enstrüman ve veya seslerle ve banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türünü ifade ediyor. Çeşmedeki gürültü kaynağı bu işletmelerin çoğunun canlı müzik izni olmadığı söyleniyor. Bu işletmelerin canlı müzik izni olsa dahi gece 12'den sabah 7 arasında müzik yayın yapmaları da kanunen yasak. Bizler tüm yaz boyunca gece 12.04 arasında yapılan yüksek sesli gürültü terörü yüzünden uyku uyuyamadık. Yasal olmayan bu durumu belediyenin durdurma yetkisine sahip değil mi? Yukarıdaki yönetmeliği uygulama yetkisi kimde? Bu terörün son verilmesi ve ilgili birimlerin gerekli adımları atmasını Çeşme'de medeni bir yaşam sürmek için bekliyoruz diyor. Olcay Cengiz Turan, change.org/taksim-çeşme-gürültülü adresinde kampanyayı bulabilirsiniz. Evet Change.org sitesinde pek çok ulaşım kampanyası başladığını da belirtmekte fayda var. Hemen aklımıza gelen kentler İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, İstanbul ve Ankara hepsinden sizlere haber ulaştırdık. Şimdi de Kervan'a Uşak katıldı. Uşak'tan Ahmet Ünal diyor ki kendisi şehir içi toplum ulaşımına gelen zamlardan şikayetçi ve zamların geri çekilmesini istediğini söylemiş Desteklerinizi beklediği kampanyasında diyor ki öğrencilerin sıklıkla kullandığı otobüslere zam yapılması hem aileleri hem de bizi maddi açıdan zor duruma sokuyor. Uşak kent 64 kart sistemine geçildiği için her sene zamlı olarak ulaşım yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Tabii kent 64 kartı iyi de önemli olan karttan çekilen miktar. Sabancı Üniversitesi'nden sonra öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'nde kayıt karışıklığından muzdarip. Ezgi Servi okulun ders kayıt programında yanlışlıklar olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. Başlattığı kampanyasında demiş ki çok kalabalık bir okul olan Hacettepe Üniversitesi'nde ders kayıt programı yetersiz. Kullanılan program değiştirilmeli ve geliştirilmeli. Binlerce öğrenci aynı anda siteye hücum ediyor ve sistem bunu kaldıramıyor. Ders satma gibi kanunsuz durumların öğrenci arasında söz konusu olmasının sorumlusu kesinlikle üniversitenin kendisi sistemin açılması üzerinden saatler geçmesine rağmen siteye girilemiyor. Öğrencilerden mezun olabilmeleri için belirli bir seçmeli ders kredisi doldurmaları beklenirken seçmeli ders sayıları ve kontenjanları yetersiz olmakla birlikte zaten açılmayan bir sistem bölüm içi ya da ders dışı ders alabilmeyi tamamen öğrencinin şansına bırakıyor. Bu konuya her fakültenin ders kayıt günü ayrı şekilde düzenlenerek ve bölüm dışı seçmeliler için her fakülteye ayrı şube verilerek oldukça basit bir çözüme getirilebilir. Ayrıca sistemin biraz daha da geliştirilmesi lazım. Örnek vermek gerekirse Anadolu Üniversitesi'nin sistemine benzer bir site oluşturulabilir. Biraz anlatmak gerekirse öğrenci bu sistemde seçtiği dersteki sınıf arkadaşlarına kadar görebilmekte her ders kaydı sayfasını öğrencinin danışmanıyla an ve an konuşabileceği bir mesaj bölümü herhangi bir kontenjan boşaldığında anında gösteren bir tablo gibi eklemeler yapılabilir. Bunlar kendimce düşündüğüm çözüm önerileri fakat okulumuzdaki diğer öğrencilerden özellikle bilgisayar mühendisliğinde okuyan arkadaşlardan çok daha iyi öneriler ve çözüm yolları ve projeler geleceğine inanıyorum diyor Ezgi İyi bir uygulama için Anadolu Üniversitesi sistemini göstermiş kendisi. Vatandaş hareketleri bütün gücüyle ve sonbaharın sert rüzgarları ve yağmurlarıyla birlikte devam ediyor. Esen kalın.